Enerji etiketi Standartlar, kalite, güven ve değişebilirlik açısından kesin garantiler ifade eder. İhtiyacı en iyi şekilde karşılayabilecek bir ürün seçimi bazen çok uzun zaman ve çaba harcanmasını gerektirebilir. Bunun sonucunda hatalı seçim yapmak ve memnun kalmamak da mümkündür. Oysa bu karşılaştırma, tercih ve seçim işlemleri, ...standartlar sayesinde çok kolay ve kısa bir süre içinde başarı ile sonuçlandırılabilir. Gelecekte bütün elektrikli ev aletleri enerji tüketimlerini gösteren etiketleri bulundurmak zorunda olacaklardır. Elektrikli ev aletlerinde enerji etiketlemesi ile tüketiciye alacağı ürünün yılda ne kadar enerji tüketeceği bilgisinin satın alma sırasında sağlanması... İmalatçıların ürettikleri cihazların enerji tüketimlerini azaltmak için önlem almaya teşvik edilmesi, dolayısıyla enerjinin akılcı ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Etikette yer alacak bilgiler aşağıdaki şekilde olmalıdır. 1. İmalatçının adı veya ticari markası yazılacaktır. 2. İmalatçının model tanımı belirtilecektir. 3. Cihazın enerji verim sınıfı belirlenecektir. Uygun harf ilgili ok işareti ile aynı hizaya yazılacaktır. 4. Eğer ürün çevreci bir ürün ise ve ödül almışsa çevre ödülü işareti konur. 5. Enerji tüketimi kilowatt bölü yıl cinsinden açıklanabilir. 6. Gıda saklama bölümlerinin net depolama hacmi toplamı yazılacaktır. 7. 7. Gürültü seviyesi desibel cinsinden yazılacaktır. AB enerji verimliliği etiketi sınıflandırması bir aletin yıllık enerji tüketimi bazında 7 gruptan oluşmaktadır. A harfi en düşük enerji tüketim sınıfını göstermektedir. A sınıfı bir elektrikli alet almanız durumunda ortalama enerji tüketiminden %45 daha az enerji tüketecektir. G harfi sınıfına ait bir alet de Ortalama enerji tüketiminden en az %25 daha fazla enerji tüketecektir. Böylece A, B ve C harfli sınıflara ait elektrikli aletlerin tüketimi ortalama tüketimden daha düşük olacaktır.